konuşmamda ben biraz e, açıkçası bugüne kadar ki çalışmalarının ilgi alınan biraz e, dışına çıkacağım. E, analitik felsefe geleneğinden bir isim üzerinden e, bu oturumun başlığı olan hakikat, icat mı, keşif mi sorusunu e, ele almak istiyorum. inceleyeceğim düşünür ileri Patman. aklının özellikle e, içselci gerçekçilik ya da içselcilik olarak ortaya koyduğu e, gelenek üzerinden e, temel problemi ele almaya gayret edeceğim. Şimdi Patlımı neden tercih ettim? E, bunun açıkçası nedeni şu, e, Patlım bir yandan katı realizm ya da dışsal realizm olarak adlandırdığınız realist yaklaşıma karşı bir tutun takılırken bir yandan da her perspektifin, her kavramsal çerçevenin, her zihnin kendi dünyasını yarattığı ve dünyaların bir yandan da her dünyanın da bu çerçevede farklı bir gerçeklik olduğu şeklindeki kabaca tabi bu şekilde özetleyebileceğimiz ontolojik göreceliği ve Epistemolojik düzlemde de aslında bütün tariflerin yani bütün kavramsal çerçevelerin dünyayı açıklama şeklinin eşit ölçüde doğru olduğunu iddia eden epistemolojik perspektife karşı bir tutum takınıyor ve e, icat mı, keşif mi şeklinde sorunsallaştırdığımız meseleyi aslında bu iki e, noktayı uzlaştırmaya çalışarak e, bir çözüm üretmeye çalışıyor. Tabii ben genel olarak Patlum'un bu katı realizm olarak adlandırılan geleneğe eleştirilerini yönelttikten sonra içselcilik yaklaşımının temel özelliklerini sunacağım. Sonra da bir takım eleştiriler yönelterek bunu temel bu felsefe günlerinin ana başlığı olan hakikat demokrasi gelimiyle ilişkilendireceğim. Şimdi Patlum'un savunduğu yaklaşım Biraz önce de söylediğim gibi içselci gerçekçilik ya da içselcilik olarak e, e, adlandırılıyor. Bu şekilde kendisi tarifliyor. Tabii aslında baktığımız zaman e, bu e, kavramsallaştırmanın, içselci geleliğin, hatta çağdaş felsefede yapılan birçok epistemolojik tartışmanın kökeninde e, kantçı aslında yönelimin olduğunu söylemek mümkün. Nedir bu kantçı yönelim? Yani bildiğimiz dünyanın kavramsal çerçevemiz tarafından, Perspektivimiz tarafından ya da işte bir takım temel kategorilerimiz tarafından e, kurulduğunu öne süren yaklaşım. Tabii Kant'taki kavramsal çerçevenin e, tek ve evrensel olduğunu zaten e, unutmamak gerekiyor. Yani tüm insanlarda ortak kategoriler mevcut Kant'a göre. E, Kant sonrası ise yani post Kant'çı tartışmalarda e, bu şemanın yani kavramsal çerçevenin ee, evrensellik özelliği bir şekilde eleştiriliyor. Hem teorik akıl bağlamında hem de pratik akıl, ahlak felsefesi, siyaset felsefesi tartışmalarında da bu mevcut. <gülüyor> Ve yerine e, tekçi yaklaşımın, evrenselci yaklaşımın yerine e, pluralist çoğulculuğu e, ön plana koyan bir yapının geçirildiğini görüyoruz. Tabii çoğulculuğun arkasındaki temel motivasyonlar kültürel, toplumsal, tarihsel bir takım dinamiklerin aklımızı şekillendirdiği, aklımızın sınırlarını değiştirdiği, kategorilerimizi şekillendirdiği şeklinde. Tabii bu yaklaşık Kant'ın pek, yani o pluralist görevini kabul edebileceği bir yaklaşım değil. Çünkü Kant'taki çerçevenin priori olma özelliği zaten hakim. E, pluralist yaklaşımla birlikte e, bu da e, bir anlamda tartışmalı bir hale geliyor. Şimdi yine de yani bu priori statüsü, evrensellik statüsü tartışmalı bir hale gelse de e, genel olarak e, bu post postkantçı gelenekte tarif edilen bir şey şu, kavramsal çerçeveler bir anlamda bize görünen dünyanın yapıcısı, kurucusudur. E, dolayısıyla da içselciliğin kökleri bu anlamda kantçı yaklaşımında bulunabilir. Şimdi e, metafizik realizm olarak ya da katı realizm e, ya da dışsal realizm olarak e, tanımladığı yaklaşımın patlının, e, temel özelliklerimi e, açıklamak istiyorum. Bunlardan iyi ki e, dünyanın bütünüyle hem nedensel olarak hem de ontolojik olarak e, insan zihninden yani kavramsal şemadan bütünüyle bağımsız olduğu iddiası. En önemli zaten argümanı bu metafizik realizmin. Yani bir tarafta bağımsız bir dünya var, e, diğer tarafta dünya hakkındaki temsillerimiz, imgelerimiz, işte bir takım mental e, çerçevelerimiz var ve bu ikisi arasında da dışsal Dışsal olması burada önemli Dışsal özel bir ilişki var. E, bu özel ilişkide de bizim mental ilgelerimiz e, karşılık geldiği, o dışarıdaki nesneleri yakalıyor. Zaten işte metafizik realizmin, keşif mantığı ortaya çıkardığı noktada bu. E, dışarıda keşfedilmeyi bekleyen bir dünya var. Bu çerçevede, doğrulukta, hakikatta bir nesnenlik kazanıyor. Çünkü neden? Dışsal şeyler kümesiyle işte terimlerimiz, imgelerimiz e, arasında bir tekabiliyet ilişkisi var. Şimdi buradan yola çıkarak metafizik realizmin üç özelliğini şu şekilde ortaya koymak mümkün. Bunlardan ilki dünya zihinlerden bağımsız Objelerin toplamından ibaret. İlk özellik. İkinci özellik dünyanın sabit bir yapısı var ve bu yapının objeleriyle bu objeleri gözlemleyen, alınlayan e, zihinlerin bütünüyle ilişkisi dışsal olarak konumlanıyor. Üçüncü olarak da Metafizik realizme göre olduğu şekliyle dünyanın bu da önemli bir nokta tek bir doğru ve tam betimlemesi var. Dolayısıyla da burada e, nesnellik, e, hakikat ya da doğruluk düşüncesiyle de buluşuyor. Şimdi e, Patlin bu metafizik realizmi Tanrı'nın bakış açısı kavramıyla ilişkilendiriyor. Çünkü metafizik realizmin aslında bu tanımladığımız özellikleri üzerinden e, bunun arkasında yatan yani metafizik realizm yaklaşımın arkasında yatan zihniyetin bir paradoksu var. Yani aslında dünyanın tam mutlak ve doğru bir betimlemesinin e, ortaya konulabileceği iddia ediliyor metafizik realizm tarafından. Fakat e, bu betimlemeyi ortaya koyacak zihinler sınırlı. Tarihsel, toplumsal, kültürel olarak değişiyor. Dolayısıyla diyor ki Patlın bu betimlemeyi yapsa yapsa sınırsız bir varlık yapabilir. Yani sınırlı bir varlık bunu yapamaz. Bu yüzden de işte Sınırsız bir varlık ancak dünyanın kendinde olduğu haliyle tam ve doğru bir betimlemesini yapabilir. Bu varlık da olsa olsa Tanrı oluyor Yani Tanrı'nın bakış açısıyla metafizik realizmin bir anlamda bu betimleme düşüncesini, doğruluk düşüncesini ilişkilendirerek eleştiriyor. Diğer bir başka eleştirisi gene doğruluk kuramı ile ilgili. Burada da bu problemi şöyle sorumsal İşte orada dışarıda bir takım duran objeler var. Burada da işte ee, zihin var. Düşünürün zihnindeki ingeler, semboller ile dışarıda keşfedilmeyi bekleyen nesneler nasıl olur da eşsiz bir tekabüliyet ilişkisine girer? Çünkü zihinden bağımsız objeler bütünüyle alınmayıcılara yani bir şekilde onların algılayıcılara dışsal, talep edilen tekabüliyet ilişkisi de dışsal bir ilişki ve bu ilişkin aslında kendisi bizim erişebilme olanağımızın ötesinde diyor patlı. İkinci eleştirisi de bu. Üçüncü eleştirisi de Burada artık bir anlamda Kantçı yaklaşımdan da ayrıldığını görüyoruz aklımın. O da şu, Kant'ta numen fenomen ayrımını birçok zaten konuşmada hocalarımız üzerinde durdu, tekrar açıklamayacağım. Numela dünyasının ya da kendinde şey olarak tarif edilen dünyanın var olmadığını söylüyor. Yani bir anlamda zihinden bağımsız, kendinde şey olarak bir şeyin bir dünyanın da varlığını reddediyor. Ama yine de e, metinlerinde, özellikle bu teoriyi ortaya koyduğu metinlerde e, yine de zihinden bağımsız bir zeminde var olabilir düşüncesini zaman zaman ön plana çıkardığını görüyoruz. Şimdi bu eleştirilerden yola çıkarak Patlum'un içselciliğinin temel özelliklerini şu şekilde vermek mümkün. Bunlardan ilki dünya bir kere insan zihninden bağımsız değil. Yani e, insan zihnine bağımlı, bu şu demek, dünyanın yapısı, örneğin kategorilere ayrılması, türlere bölünmesi, insan zihninin bir fonksiyonudur aklıma göre. E, bu bağlamda da şöyle özetleyebiliriz, dünyanın tasvirini yaparken belirli bir kavramsal çerçeve, belirli bir terim öbeği ya da perspektifle bakış açısıyla bunu yaparız ve bu kavramsal çerçevenin kendisi tarihsel toplumsal olarak belli bir bağlama bağımlıdır. Bu çerçeveyle dünyayı objelere ayırıyoruz, kategoriler yaratırız bu çerçeveyle ve hem üretilen ya da yapılan, kurulan hem de keşfedilen, burada keşfi işin içine katıyor çünkü gene de insan zihninden bağımsız bir zeminin olduğunu bir şekilde kabul etmek durumunda. Ee, bu objeler kavramsal çerçevelerden bağımsız olarak var olamaz. Dolayısıyla biraz önce metafizik realizme yönelttiği o bir şekilde ilişki kuruyor, eleştirisinde bu bağlamda aşmaya çalışıyor aklım. İkinci özelliği, doğruluğun burada hakikati epistemolojik bir düzlemde kullanıyorum. Bütünüyle bir tekabüriyet ilişkisi olmadığını, e, bu sorun için önemli olan şeyin, yani hakikatin biraz da idealleştirilmiş bir rasyonel çerçeve kavramıyla ...birlikte düşünülmesi gerektiğini söylüyorum. Yani e, doğruluk için gerekli olan şey, ide, idealize edilmiş bir rasyonel kabul edilebilirliğin ortaya konması. Burada hakikat ve rasyoniyet arasında bir bağlantı kuruyor. Ve burada da içselciliğin aslında bir alt kategorisi, teorisi olan bağdaşıncılık dediğimiz yaklaşımı öne çıkartıyor. Rasyonel kabul edilebilirlik ne? Hakkına göre bir önermeyi ya da önermeler sistemi bütününü rasyonel bir şekilde kabul edilebilir kılan şey, geniş anlamda onun bağdaşı olması. Burada daha özel bir açıklama yapmak istersek şunu söyleyebiliriz. Ee, i̇deal bir rasyonel kabul edilebilirlik ölçüsünü şöyle özel anlamda açıklıyor. İnançlarımızın hem birbiriyle, inanç kümemizdeki inançlarımızın hem birbiriyle hem de inanç sistemimizde temsil edilen deneylerimizde ideal bir bağdaşım süreci olarak tanımlıyor. Bu da tabii kendince bir nesnellik ortaya koymuş oluyor. Çünkü inançlarımız bizim inançlarımız, kavramsallaştırmalarımız bizim kavramsallaştırmalarımız. Dolayısıyla da zihnimiz kapsamında biçimlenmişler. Burada da objektif ve süreçtif öğelerin bir şekilde rasyonel kattığı için bir birleştirmeye çalışıldığını görüyoruz. Son olarak, e, içselciliğin önemli insanlarından bir tanesi, dünyanın birçok farklı kavramsal çerçeve tarafından kavranabileceğini, e, birden fazla doğru tasvim olabileceğini, fakat bunların eşit derecede doğru olmayacağını ortaya koyuyor. Şimdi bu üç e, maddeden şu aslında içselci görüşü elde ediyor. Bakın Zihin diyor ne basit şekilde dünyayı kopyalar ne de basit şekilde dünyayı yaratır. Yani dünya ne kavramsallaştırılmamış bir ham madde gibi basit bir gerçekliktir ne de zihnimizce hiçten yaratılmış bir şeydir. Burada aslında hegelci bir metafor kullanarak zihin ve dünyanın müşterek olarak zihin ve dünyayı yeniden ürettiğini, kurduğunu, dünyayı oluşturduğunu söylüyor. Fakat Patlum'da tabii diyalektik kavramının olmadığını hemen vurgulamıyorum. Şimdi Patlum'un bu yaklaşımına bu yaklaşımına şu şekilde eleştiriler yöneltilebilir. Eğer zihin ve dünya her ikisi de zihne bağırılarsa Nasıl kendilerini aynı anda yaratabiliyorlar? Zihne bağımlı bir evren en azından kendince var olmak için daha en başından var olan bir zemine ihtiyaç duymaz mı? Eğer duymazsa böyle bir ihtiyaç yoksa bu zihin ne tür bir zihindir? Yani metafizik bir zihin mi yoksa böyle ilahi bir zihin mi ne tür bir zihindir? Böyle bir soru sorabiliriz. Tabii bu aslında yani felsefe tarihinde sıkça sorulmuş bir soru ama Burada Michael Lynch'in bağlamdaki hakikat, pluralizm ve nesnellik üzerine bir deneme başlığı ortaya koyduğu aslında önemli bir argümanla birleştirmek istiyorum. Lynch diyor ki, relatif olabilen her şeyin yani relatif olarak nitelenebilen her şeyin bu şekilde nitelenebilmesi ya da relatif olabilmesi için relatif olmayan ya da bu şekilde nitelenmeyen bir zeminin olabilmesi gerekir. Yani şemalarımızla ve kavramlarımızdan bağımsız bir zemine ihtiyacımız var aslında. İkinci olarak, e, Patlamın e, numeral dünyasını gereksiz bir metafizik öyle olarak gördüğünü söylemiştik. Patlama şu soruları sormak mümkün: Numeral dünya Tanrı'nın rüyasının, bu Tanrı'nın bakış açısının bir parçası mıdır ona göre? Keşfedilmeyi bekleyen bir gerçeklik midir ya da Platon'un ideal formlarının yer aldığı bir dünyadır Yani Patlam e, Kant'ı, Platoncu o idealer üretisiyle bağlantılı olarak mı numeral dünyasını? Kant'ın numara fenomen, kendimde şey görmüşler ayrımı, acaba dünyalar arasında yaptığı bir ayrımın Platon'da olduğu gibi, yoksa tek dünyanın düşünümünün farklı yollarını gösteren bir e, ayrım mı? Henry Edison, Kant'ın transandantal idealizmi başlattığı e, bu e, soruya yönelik bir tespiti var. Diyor ki Edison, Kant'ın görünüşler ve kendimde şeyler arasında yaptığı ayrım, gerçekte bir şeyin görünüşüyle, düşünmeyle, Aynı şeyin kendinde şey haliyle düşünme arasındaki farkı işaret edemiyor. Yani ortada iki farklı dünya yok aslında Kant'a göre. Sadece bir obje üzerine düşünürken birbiriyle farklılaşan ama birbirini bütünüyle de dışlamayan iki farklı yön var. Şimdi Ellison devam ediyor. Diyor ki neden birbirini dışılamaz? Çünkü bir şeyin görünüşünü düşünebilmenin koşulu onun kendinde şey halini İkisi arasındaki fark zaten bu sayede ortaya çıkardır. Gene Michael Lynch bu konuda diyor ki, Kant farklı dünyaları karşılaştırmaz, paylaşılan gerçekliği ki bu gerçeklik tektir, kavramsallaştırma yollarını karşılaştırır. O halde Kant, bu nokta önemli tarafımızca bilinemez bir numela dünyası vardır dememektedir. Dünyamızı numeral düzlemde kavrayanmemiz demektedir. Yani buradan şöyle bir eleştiri yönetilebilir hakkıma, geleneksel bir kant okuması yaptığı söylenebilir. Ama yine de bir an için Patlımın geleneksel kant okumasını kabul edelim. Ve Kant'ın numeladan bahsederken görünüşlerin ötesinde ayrı bir dünyadan söz ettiğini varsayalım. Patlıma da gene bu noktada bir takım eleştiriler yöneltmek mümkün. Şunları sorabiliriz. Ee, eğer Patlımın iddia ettiği gibi numel bir alan yoksa zihinlere kendisini sunan şey nedir? zihince objelere, kategorilere bölünen aydınlanma şey nedir? Patlum dünyanın ne bir ham madde ne de zihnimizce hiçten yaratılmış bir şey olduğunu söylüyor. Fakat gerçekte onun ne olduğuna dair bir açıkça bir e, söylemi yok. Sadece gene çalışmalarında şöyle bir vurgusu var. Hani dedim ya zihinden bağımsız da bir zemin vardır filan gibi bir iddiası var. Sadece yokluğumuzda Objelerin de yok olmayacağını var olmaya devam edeceklerini söylüyor. Şimdi burada e, eğer böyle bir iddiası varmaya e, varsa, yani eğer onların zihnlerimizin yokluğunda da var olmaya devam edeceğini söylüyorsa, e, kavramsal şemalarımızın yokluğunda bu objelerin nasıl şeyler olabilecekleri konusunda bir spekülasyon yapabiliriz. Şimdi bu spekülasyonda şöyle bir soru karşımıza daha doğrusu şöyle bir seçenek çıkıyor: e, Ya bize göründükleri halleriyle var olmaya devam edecekler, zihnin yokluğunda ya da bize göründüklerinden farklı şekilde var olurlar diyebiliriz. Şimdi ilk cevabı verirsek, yani bize göründükleri halleriyle var olmaya devam ediyor olası mı? Zihne bağımlı dünya ile zihinden bağımsız dünyanın bir farkında olmadığını söylüyoruz. Şimdi ikinci yanıtı verirsek, yokluğumuzda objeler bize göründükleri halleriyle değil de kendinde halleriyle var olurlar diyorsak yani bir şekilde bir anlamda kendinde şey bilmiyorsunuz ya da görünüşlerin dışında başka bir alanı, varlığı da hani bunu nasıl tarif edersek edelim, varlığını kabul etme noktasına gidiyoruz. Şimdi e, tabii bu eleştiriler çoğaltılabilir. Şimdi Patlum'un bu yaklaşımını neden tercih ettim? Birincisi pluralist bir yaklaşım ortaya koyuyor. Çoğulcu bu bizim için önemli. İkinci nokta bu çerçevede tek bir doğru yok Patlum'a göre. Yani farklı olarakların olabilmesinin önünü açıyor. Üçüncü olarak da hakikati insandan koparan bir epistemoloji önemli. Bu da bizim için önemli. Yani böyle bir idealar dünyası falan gibi bir teoriyi bir anlamda eleştiriyor. Şimdi bunları biz siyaset felsefesine ve bu temel soruya aktarırsak, siyaset felsefsinin eğer temel sorusun farklılıklarımızla birlikte bir arada nasıl yaşayacağız sorusu olduğunu varsayarsak, şu şekilde bu cevabı vermek mümkün. Biraz önce bir eleştiride bulunmuştum. Yani olan olarak nitelenebilmesi için bir şey rölatif olmayan bir zemin olmasıyla bağlantılı. Burada da bir, bizim bir zemine ihtiyacımız var. Yani farklılıklarımız olsa da buna eşlik etmesi gereken belki bir ilke, bir e, rasyonelite ilkesi veya başka bir şey olabilir. Ama burada belki Aristoteles'e başvurmak mümkün. Yani bir arada yaşama bilincimizin, bir arada yaşadığımızın bilincinin bu soruyu yanıtlama aşamasına eşlik etmesi gerektiğini, yani en azından bir zeminin, bu zemin değişebilir de mutlak bir zemin de değil, bu zeminin eşlik etmesi gerektiğini söylemek mümkün ee, ve bu zeminin kendisi de Platon'da olduğu gibi insan dünyasından ayrı kopuk bir noktada asla e, tanımlanmamalı. İşte bu çerçevede soruyu yanıtlayabilirsek belki hakikat ve demokrasi arasındaki gerilimi en azından biraz yumuşatmak ya da aşmaya çabalamak, böyle bir teşebbüste bulunmak mümkün. Sonuç olarak ortak bir mekanda ya da ortak alanlarda yaşadığımıza dair bir bilinçle problemleri tartışırsak en azından sonuç, mutlak anlamda bir sonuç alamasak da sonuç almaya doğru yol alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Masadan da bir soru var. Bunlar çok. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben Sayın Gülenç e bir sorum olacak. Yani, şununla, yani şu noktayla ilgili, Platon'la ilgili iki dünya ayrımı konusunda da ben yorum açısından katılmadığım bir şey var. Platon'da da tıpkı Kan'ta benzer şekilde aslında bu iki dünya ayrımının olmadığını, Platon'un daha derdinin bilgiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, patronun yorumu açısından söylüyorum. E, sorun da şu. Şimdi e, sonuçta patrona ilişkin önemli bir nokta olarak e, çoğulculuğa ve farklı doğrulara e, farklı doğruların olabileceğini öne veriyor olması dendi. Ben burada e, bir şey belki. E, açması yararlı olabilir diye düşünüyorum. Bu farklı doğrular ifadesinin biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani buradan şöyle bir şey tehlikeli mi? Göreceğinin kapısı açılıyor gibi görünüyor bana. Bu farklı doğrular neyle ilgili? Hangi konularda? Çünkü eğer bunu böyle görürsek, herkesin her düşündüğü şeyi bir doğru olarak ortaya atabilme, serbestliği ne yol açabilir gibi geldi bana. Yanlış mı anlıyorum? Belki burada bir sınır çizmek, bu farklı doğrular konusunda da yine de nelerin ancak ve ancak farklı doğrular olabileceğinin sınırını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e, burada açıkçası doğruları tartışırken yani bir e, tartışma alanına odaklanmıyorum. Sadece ee, söylemeye çalıştığı şey şu, gerçekliğin birden fazla doğru tarifi olabilir ee, ve şunu ekliyorum, e, bütün tarifler de eşit ölçüde doğrudur diyemeyiz. Yani bir anlamda farklı tarifler, farklı doğruluklar e, olsa da e, doğru tariflerin asla öznel bir şekilde e, eşit bağlamda ya da röletimizme, epistemolojik röletimizme götürecek bir şekilde eşit ölçüde doğru olmadığını. Ee, ve e, birinin diğerine oranla nasıl doğru olabileceğini e, tartışırken rasyonellik ilkesini o ideal, rasyonel kabul edilebilir dediği şeyle açıklamaya çalışıyor. Yani birazcık belki şey gibi e, düşünebiliriz e, tam o e, tartışmayı e, bir anlamda göstermez yansıtmaz ama e, hani e, paradigma kavramına da götüren Tabii o paradigma kavramıyla da ee, çok, e, onunla da bağlantılı çok tartışmalar ama e, gene de işte farklı kavramsal çerçevelerin dünyayı belli bir noktadan doğru şekilde tarif edileceği şey. ama bu doğrulukların da eşit ölçüde aynı düzlemde yer almadığını söylüyor. Ama işte orada rasyonel kabul edilebilirlik meselesi de çok tartışmalı bir mesele. Yani o ideal ne demek, rasyonel kabul edilebilirlik ne demek gibi orada epey bir tartışma var. Ama e, son kertede e, işte e, postkantçı gelenekte hem pratik akıl hem de teorik akıl bağlamında o bizim kavramsal çerçevelerimiz aslında tek ve evrensel olmayabilir. Bunlar tarihsel, toplumsal olarak değişir. Sınırlar da değişir tartışmasını farklı, farklı bir düzende yapıyor. Yani bunu daha elitist tadı tartışıyor gözü. Ya vurgusu önemliydi. Çok özür dilerim. Normlar konusunda söylediği çok önemliydi. O kaygıdan da değinmek istiyorum. Soru beklerken ben de Sevgi Hocam'a bir şey soracağım. Bu Platon'un Hocam, e, formlar dünyası da ontolojik anlamda bir dünya değil, değil. diye düşünüyorsunuz ya. Evet. Aristoteles'in Platon'un formlar kuramına eleştirisi boş ve yanlış bir iş evet, oluyor ya da ediyor. tümeller konusunda. Aristoteles Platon arası. aynı şeyi düşünmüş oluyor bu durumda. Evet. Tümeller konusunda iki tane şey düşünüyor olacak bu durumda. Aynı şey düşünüyor demek başka bir şey ya. Aristoteles başka bir a, soru bağlamında konuyu alıyor ama Platonun idealer kavramını o şekilde yorumlamakla bence hocasına hatırdır. Teşekkür ederiz.